Allah'a itaat etmektir. Kula itaat etmek değildir. Kula kul olmak yoktur. Allah emrini tutmak vardır. Şeyin sınırı budur. Efendim, Allah'ın kadınlara verdiği hakları erkekler kısıtlayamaz. Hak haktır. Verdiği hakkı kısıtlama hakkı yoktur. Ama eğer kısıtlıyorsa, kısıtlama hakkı varsa kısıtlar. Mesela kadın, kocasının izni olmadan evi bırakıp gidemez. Bir başka yere. Kocasından izin alacak. Bu hakkı erkeğe Allah vermiştir, şeriat vermiştir. Binayla sormadan kalkıp gidemez. Şimdi bizim bir arkadaşımızın yuvası bozuluyor. Neden? Kadın kalkıp fut gidiyor. Öylece yok. E, neredesin? Bir şey olur mu? Sen bu evin reisi değil mi? Yemeden izin almıyorsun. Niye gittin yeri söylemiyorsun? Canım sıkıntı da falan cevap. Böyle saçma şey mi olur? Yuvası yıkılıyor şimdi. Kısıtlama hakkı varsa kısıtla. Eve. Eve izin almadığı kimseyi sokamaz. Kapı çalındı, birisi geldi. Hocasının izin vermediği bir kimseyi içeri alamaz. Çünkü hocaya bu hakkı Allah vermiştir, şeriat vermiştir. Hadiste vardır. Efendim şey yapamaz. Alırsa olmaz. Bunun gibi yani. Erkekler ithaka hakkını zor kullanırsa kadın ne yapabilir? Zor kullanırsa tabi Hakkını savunmaya çalışacak. Hakkını savunmaya çalıştığı zaman bir taraf zorbalık yaparsa, artık Allah yardımcısı olsun. Yani zorbalığın sonucu neyse, artık ona göre bir şey yapacak. Yani kimsenin kimseye kendisinin hakkından fazla bir şey yüklenmeye hakkı yoktur. Kimsenin de hakkı olmayan bir şeyi başkasından isteme hakkı yoktur. İslam'da aile hukukunda evin reisi erkektir erkek e, bakımla, geçimle, giyimle, kuşamla, yemeyle, içmeyle sorumludur. Eğitimle sorumludur. Hanımının ve çocuklarının cehenneme düşmemesi için İslami eğitimlerini yapmakla sorumludur. Bu arada hanım o eve gitme. Filancayı eve alma. Parayı oraya harcama, buraya harcama diyebilir. Burada erkek haklıdır. Bunun dışında eğer kadının sarih hakkı vardı erkek vermiyorsa erkek zulmediyor demektir. Onu yapmaması lazım. Türkiye'deki sonuncu kağıt. Türkiye'deki televizyon çalışmalarınız ne durumda? Türkiye'deki son gelişmelerden sonra ulusal yayına geçmemize izin vereceklerini ümit ediyor musunuz? Bundan sonra İmam Hatip Liselerinin nasıl, açığı nasıl kapatılacak? Müslümanların bir eğitim projeleri var mı? Birinci soru. Bizim iki televizyonumuz var şu anda. Birisi Ak Televizyon. Ak TV efendim. Efendim. Marmara bölgesine yayın yapıyor. Ulusal yayın hakkımız yok. Efendim, ulusal yayın kanalları dolmuş, doldurmuş, birer ikişer kapmışlar parası olanlar. Bizim böyle bir hakkımız yok. Paramız olursa başka çareler var. Yani çareler tükenmez efendim. Başka çareler var ama paramız yok. Çok ağır masraflı işler bunlar. Bölgesel yayın yapıyoruz. Eee yayınlarımızı geliştirmeye gayret ediyoruz. Radyo yayınlarımız çok mükemmel. Radyo yayınlarında elhamdülillah çok güzel bir durumdayız. Türkiye'de birinciyiz. Belki dünyada birinciyiz böylece. Yani İslami e, radyo yayınları içinde. Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar, Suudi Arabistan'a kadar dinlenme sahamız var. Türkiye içinde 170 küsur çıktı şimdi. Yerden yansıtıcıyla çanaksız Normal kulaklıklı e, Walkman'larla dahi dinlenecek yayın yapıyoruz. Çok sevimli yayın yapıyoruz. Onun için tıpta yeni bir hastalık türedi efendim. Bazıları akrokolik oluyorlar. Akro dediysene öyle triyaki oluyorlar ki akrokolik oluyor ama tatlı bir hastalık. Efendim memnunlar yani hiçbir hiçbirisi işi geçerçi olup da doktorlara gitmedi. Akrokolikten memnun yaşıyorlar. İmam Hatip okullarının bundan sonraki durumu Allah yardımcı olsun. İnşallah e, yanlış karar geri döner. Geri dönmezse Müslümanlar da eğitimlerini başka çareler arayarak, bularak götürürler inşallah. Biraz karşı taraf şu anda efendim çelmeyi takmış ve bizi alta düşürmüş durumda. Efendim e, kurt kapanını alıp sırtımızda yere getirmeye çalışıyor. Eğer biz kuvvetli davranır da bunların güreş tabirleri, efendim bilmiyorum herkes biliyor mu? güreş terimleri tabirlerini bu kurt kapanından şeyden kurtulursak tuşa gelmezsek efendim inşallah güzel gelişmeler olur Allah yardımcımız olsun yani iyice ata düşmüş durumdayız şu anda Allah hepinizden razı olsun geceniz hayır olsun sohbeti burada bitirelim namazı kılmadık namazı kılalım ondan sonra istirahate çekilelim. Sübhaneke, Teâl ilmele na illama ennete, enneke ente alim. Sübhaneke Allahumma Allahumma ve bihamdike eşhedü en la bilek. Allahumma ve en la nesel-i fikrine tobe ederek subhan rabbina rabbil izzati amma yasifun ve selamun ala jami al-enbiya ve'l-murselin ve alikun ecma'in ve akhir du'ana en elhamdülillahi rabbil alamin minna ve ve ve asl ve ve, ve bi imdadit. ve ve ve ve ve kahhir âdâ ettin, ve surna aleyhim ve simhün, hürmeti esrâ Resûreti'l-Fâtiha. türlü türlü nimetlerini dökercesine, saçarcasına bahşeden, bizi yaratan, yaşatan, hızlıklandıran, nimetlendiren nimetlerinin en büyüğü olan İslam ile, muazzez ve mükerrem ve müşerref kılan Rabb'ımıza senalar olsun. Onun alemlere rahmet ve insanlara örnek olarak gönderdiği en sevgili kulu, peygamberlerin serveri, insanlığın önderi ve rehberi, i Edebi Muhammed-i Mustafa'sına sonsuz salatu selamlar olsun. Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, teşekkür ederiz. Bu toplantıya beni de çağırdığı için, toplantıyı düşünüp planladığı, düzenlediği için emeği geçen bütün kardeşlerime dualar ediyorum. Allah razı olsun diyorum, teşekkür ediyorum. Burası, biz Müslümanlar için, İngiltere'de yaşayan Müslümanlar için önemli bir merkezdir. Bir İslami vakfın bilimsel çalışmalar yapmak ve araştırmalar geliştirmek için tesis ettiği çok güzel bir müessesedir. Buraya devam etmenizi, kütüphanesinden faydalanmanızı, araştırmalarını takip etmenizi temenni ederim. Ee, pek çok yayınları var. Bu yayınların bir kısmı Türkçe'ye de tercüme edilmiş. Dün bölüm bölüm her tarafını gezdik. Efendim, e, Güzel bir müessese ve çok faydalı, olumlu bir müessese. Böyle e, müesseselerin <gülüyor> kurulmuş olması İslam için bir hayırlı gelişmedir. Müslümanlar İslamı Avrupalılara onların işlerinde çalışarak, onları inceleyerek, onların zevklerini ve düşünce yapılarını, kafa ve gönül yapılarını efendim e, tahlil ederek anlatmaya çalışmakla ileri bir adım atmış oluyorlar bir cephenin gerisinden bir hasım topluluk olarak görüp uzaktan mücadele etmek yerine, içine girip tanıyıp onlara ışık tutmak, İslam konusunda onları aydınlatmak çok güzel bir çalışma. Üstüplarımız, yani bizim Türkiye'deki İskenderpaşa Paşa topluluğumuzun üslubu ile bunların üslubu birbirine benziyor. Fakat e, sanıyorum bizim iletişim imkanlarımız daha ileri galiba. Allah'a hamd senalar olsun. Ve hemma bi'ni'metirabbike fehaddis. Allah bir nimet verdi mi onu bilmek ve zikretmek ve şükretmek lazım. Allah'a çok şükürler olsun. Bizim hem bunların da sahip olduğu gibi kolejlerimiz var. İlkokuldan liseye kadar eğitim tesislerimiz var. Eğer izin olursa, üniversitede kuracak kadar gücümüz var, imkanlarımız var. Kardeşlerimiz içinde doçent ve profesör ve ilim adamı olmuş pek çok kimse var. Üniversitede kurabiliriz, mali imkanları sağlarsak, özel üniversitemiz de olur. Siyasi engelleri de aşarsak. Efendim, e, bizim ayrıca çok önemli e, radyo yayınlarımız var. AK Radyo sözlerinden kısaltılmış olan AKRA efendim radyomuz gerçekten e, Türkiye'de önemli bir e, eğitim ve öğretim ve bilgi kaynağı durumundadır. Avrupa'dan Çanak Antenler vasıtasıyla Suudi Arabistan'dan, Kuzey Afrika'dan, Orta Asya'dan dinlenebiliyor. Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetlerden dinlenebiliyor. Türkiye'de ayrıca 170 küsur merkezden de Çanakkale'den olmadan rahatlıkla dinlenebilsin. Hatta Volkman'la bile efendim, bisikletle giderken, yaya yürürken dinleyebilsin diye yansıtıcılarımızla yayın yapıyoruz. Kültürel yayınlarının ağırlığı ve değeri bakımından TRT'yi de, yani Türkiye'nin resmi radyosunu da geçmiş durumdayız değer bakımından. Ve tabii manevi yönümüz olması yönünden, iman ve irfan katkısı yönünden de onlardan kat kat ileride bulunuyoruz. O halde devletin hazinesinin arkasında da takviye olarak bulunduğu büyük müesseselerle Efendim boy ölçüşen çok güzel bir radyomuz var. Bu da büyük bir nimet. Onu da e, hatırlatıyorum. Zikrediyorum. Çünkü buradan da çanak antenlerinizi ayarlayarak efendim şeylerini bularak rakamları e, efendim yayın e, dalga boylarını efendim bularak dinleyebilirsiniz. Dün bir şaka yaptım arkadaşlar tebessüm ettiler. Diyorum tıpta yeni bir hastalık belirdi. Efendim e, bunun adı Akrakolik diyorum. Akrakolik oluyorlar bizim radyoyu dinleyenler. Akra radyosunu dinleyenler akrakolik oluyorlar. Bir daha bırakamıyorlar. Hanım da bırakamıyor, bey de bırakamıyor. Mutfakta, misafir odasında, oturma odasında, çalışma odasında, sokakta hep dinliyor. Hakikaten de çok zengin ve güzel çalışmalar yapılıyor. Bir taraf olmaya çalışıyoruz. Hakkı tutarak diğer konularda bir taraf olmaya çalışıyoruz. Çünkü hakkın karşısında tarafsızlık hakka gadirdir. Hakkın karşısında tarafsızlık olmaz. Hakkı tutmak lazımdır. Hak neyse, haktan yana olmak lazımdır. Orada tarafsızlık meziyet değil, büyük bir kusurdur. Büyük bir gevşekliktir, eksikliktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, keskin Z ile, V'ye benzeyen Z ile, zül mahal hakkı hayfı zal. Yani hak nereye giderse sen ondan ayrılma, onun yanında ol. İster düşmanın yanına gitsin. O zaman düşmanla beraber olacaksın. Yani düşmanına haklısın diyeceksin aslında. İster bu tarafta olsun, ister yukarıda, ister aşağıda, ister çocuğun sözünde. Bazen bir çocuk çok güzel bir söz söyler, büyüğü mahcup edebilir. Kabul etmesi lazım büyüğün. Tamam. Aferin, sen haklıymışsın demesi lazım. Bizim İslami terbiyemiz budur. Ve bu hakkı tutmakta bizim diğer topluluklardan bir üslup farkımız vardır. Biz hakkı tutmakta, kınayanın kınamasında da korkmamak. Kınayanın kınamasından tehdit edenin efendim gürültüsünden, patırtasından korkmamak durumundayız. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanın sıfatı anlatılırken velaya kafo ne levmete laim. Kınayanın kınamasından korkmaz. Efendim Allah'tan gayriden korkmaz diye bildirildiği için öyle olmamız gerektiği için öyle olmaya çalışıyoruz. Yani hükümet tehdit etse efendim generaller baskı yapsa, efendim, işin ucunda muhakeme, hapis vesaire olsa bile bir Müslümanın hakkı söylemekten geri durmaması gerektiğini düşünüyoruz. Hakkı söylemekte tavizi doğru bulmuyoruz. Efendim, şimdilik hı diyelim de he he, tamam tamam ağam paşam diyelim de, ondan sonra şöyle olsun, böyle olsun diye düşünmüyoruz. Çünkü Peygamber Efendimizin usulü öyle değildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkı söylemekte taviz vermiyordu. Hakkı söylemekte merhale ve efendim kademe kabul etmiyordu. Önce şöyle yapalım da sonra onu yavaş yavaş ikna ederiz demiyordu. Düşmanına benzemiyordu. Düşmanlığı gibi görünüp düşmanına, efendim hasbına fikrem ve görüntü olarak taviz vermiyordu. Müşrik başkaydı, mümin başkaydı. Müminler gelip müşrike Allah birdir, şeriki naziri yoktur, sizin putlarınız yanlıştır, yalandır, sizin putlara tapmamanız lazım diyordu. Bir mücadele devam ediyordu ama ertesi gün gene gelip aynı sözü gene söylüyorlardı. İşte bu bizim üslubumuzdur, hakkı söylüyoruz. Onun için çok değerli bazı konuşmacılar, bilim adamları bizim grubumuz hakkında diyorlar ki, siz bir darül fününsünüz, bir ekolsünüz, mektepsiniz, yani başlı başına Efendim e, bir kendine özgü, özel, güzel efendim e, şeyi olan tutumu olan çizgisi olan saygın bir toplumunutuz diye söylüyorlar. Bunun böyle olması gerektiğini siz de bilesiniz diye ben naklediyorum. Yani hak neyse onu kabul etme durumundayız. Hasmımız haklı olduğu zaman kabul etmek durumundayız. Bize düşmanlık eden kimse haklı bir şey yaptığı zaman onu desteklemek durumundayız. Efendim, dostumuz yanlış bir şey yaptığı zaman da sen bunu yanlış yapıyorsun diye söylemek durumundayız. Elhamdülillah güzel bir radyomuz var. İki tane bölgesel televizyon yayın hakkımız var. O yayınları yapıyoruz ama bölgesel yayın bugün artık çok etkin bir yayın yolu değil. Onun için onun ulusal, daha doğrusu uluslararası yayın boyutuna gelmesi lazım. Ayrıca kitap yayınlarımız, dergi yayınlarımız, efendim, e, böyle e, burada gördüğünüz gibi çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız bizim gelenekselleşmiş eğitim çalışmalarımızdır. Efendim, e, Avustralya'da, Avrupa'da, Amerika'da bu çalışmaları yapıyoruz. Özelliklerini biraz sonra söyleyeceğim. E, buradaki çalışmamdan sonra Amerika'ya da geçeceğim. Amerika'da her ne kadar böyle bir çalışma bir hafta önce yapılmışsa da efendim yine ben oraya da gideceğim o çalışmaları yapacağız. Bu çalışmalarda eğitimi bir bütün olarak gördüğümüz için yani eğitim sadece erkeklere verilen bir efendim e, bilgi şeyi değildir. Kadınlar da eğitilmelidir. Çocuklar da eğitilmelidir. Efendim e, bir toplumda kadınlar eğitilirse toplumun bir yarısı daha ihmal edilmiş olan bir yarısı daha hizmete kazanılmış olur diye düşünüyoruz. Onun için ta başından beri kadınlara yönelik çalışmalarımız var. Türkiye'de efendim onlarca, şu anda rakamını bilemiyorum çünkü her gün yenisi açılıyor. Belki yüze yakın kadın aile derneğimiz var. Efendim ilim kültür sanat derneklerimiz var. vakıflarımızın şubeleri var. 400-500 böyle şube halinde çalışıyoruz efendim e, faydalı olmaya gayret ediyoruz Ş şeylerimiz var efendim çevre kültür derneklerimiz var e, en son bana buradan burada çok kaldığım için Türkiye'den gelen kardeşlerimin getirdiği son yayınlarımız tavsiye ederim ilim ve sanat dün buradaki ilgililere de gösterdik yayınlarımızı hayran kaldılar ilim ve sanat siz bilim adamları için son derece önemli bir yayındır içinde son derece bilimsel araştırmalar çok değerli araştırmalar neşrediliyor efendim. Kapağı biraz böyle e, şey olmuş bunun bu seferki ama içindeki bilgiler çok güzel. Okumanızı, e, takip etmenizi tavsiye ederim bu bir. Efendim. E, i̇kinci yayınımız yani sıralama başka türlü de olabilir. Kadın Aile e, dergimiz. Bu da 14. yılındadır efendim. Son derece güzel bir baskısı ve çok değerli bir içeriği, muhtevası var. Bunu da hanımlarımız daha çok katkıda bulunarak efendim çıkartıyorlar ve hanımlara hitap ediyorlar. İçinde efendim elbise patronlarına, efendim modellerine varıncaya kadar her şey olabiliyor. Efendim bir yayınımız İslam dergimiz. Çok değerli ve bu ondan biraz daha yaşlıdır. 16 yıllık filandır galiba. Efendim çünkü önce İslam'ı çıkarttık sonra ötekisini çıkarttık. Bu rakamlar önemlidir. Türkiye'de bir periyodik e, yani mecbaanın böyle uzun yıllar dayanması e, görülmüş bir şey değildir. En çok iki yıl dayanır ondan sonra söner yani dergiler devam etmez. Uzun yıllar devam etmesi Allah'ın bir nimeti. Allah'ın müsenalar olsun. Efendim bir yayınımız da İslam Kadın Aile ilim ve Sanat. Bu da daha ziyade doktor kardeşlerimizin neşrettiği bir çok değerli yayındır. Panzehir isimli içindeki içindeki yazılar Türkiye'de belki takip etmiştir arkadaşlarımız bilim ve teknik dergisi vardır. TÜBİDAK tarafından çıkartılan. Onlarla yarışıyoruz. Bazen onlardan daha güzel oluyor dergimiz. Ve daha yeni bilgileri efendim, içine e, alıyor. Bu yayınları takip etmenizi dileriz bir. Siz de bilgilerinizi bu yayınlara gönder gönderirseniz neşrederiz. Böylece sizin bilgileriniz de İslam Camiası'na iletilmiş olur. iki İki yönden ricamız var. Okuyunuz. Efendim, ve yazınız buraya. Bunları takip ediniz. Bunlar sıradan yayınlar değildir. Bizim İslami çalışmalar için düşünüp taşındığımız e, fikirleri, yolları gösteren yayınlardır. O bakımdan e, hayatınızda nasıl bir yol takip edeceğinize dair size e, fikir de kazandırabilir. E, efendim, e, o bakımdan önemli yayınlar. Bizim yaptığımız bu e, çalışmalar bir eğitim bütünlüğünü sağlamak içindir demiştim burada 5-6 amaç gidiyoruz 1- Ucuz ve tatlı bir tatil ve dinlenme eğlence, rahatlık düşünüyoruz yani yaz aylarında efendim kardeşlerimiz tek başına gidip bir yerde tatil geçirmekte zorluk çeken hele böyle yabancı bir yerde daha zor olabilir bu Kardeşlerimiz topluca bir yerde tatillerini geçirsinler, yeşillik, rahat, güzel bir alanda eğlensinler, dinlensinler diye tatili düşünüyoruz. İkinci bir amacımız kardeşlerimizin, dağınık kardeşlerimizin birbirlerini tanımasıdır. Çünkü İslam'da biliyorsunuz tanışmanın ve kardeş olmanın dini bir temeli vardır, önemi vardır. Efendim, Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Dünyanın neresinde olursak olalım, bizler birbirimizin kardeşiyiz. Ayrıca Türkiye'den efendim, buralara gelmiş kardeşleriz. O bakımdan birbirimizle tanışmamız lazım. İslam kişisel olduğu kadar da toplumsal bir dindir. Yani bizim küçüklüğümüzde Bakanlık yapmış, Milliyetin Bakanlığı yapmış olan bir kişi vardı. Hasan Ali Yücel diye köy enstitülerini kuran ve çok zararlı olan Türkiye'ye bir kişi. Efendim, komünizmin gelmesine sebep olan, efendim, yayılmasına sebep olan bir kişiydi köy enstitüleriyle. O din bir duygu, ona kimse ilişmez. Layıklığı ben böylece bileyim diye bir şiirinde söylüyor. Hal, din bir duygu değildir. Kimsenin ilişmediği kişisel, insanın içine ait, iç dünyasına ait bir e, inanç tan ibaret değildir. Kişiseldir, bu doğru ama yarım, aynı zamanda toplumsaldır. Çünkü toplumla ilgili, efendim, e, cemaatle ilgili, cemiyetle ilgili, dünya ile ilgiliyiz biz. Biraz sonra o hususta e, bazı bilgiler de vakit olursa sunmak istiyorum. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde bizleri dünyaya özel olarak, görevli olarak gönderdiğini ayeti kerimede bildiriyor. Yani insanlara yol göstermek için ve örnek olmak için gönderilmiş bir mümin topluluğuz biz. Görevimiz var. Bu görevi yapmak için bütün insanlıkla, bütün insanlarla, bütün ülkelerle ilgilenmek durumundayız. Onun için ben böyle yurt dışındaki toplantıları çok önemli görüyorum. Yurt dışına dağılmış ve yayılmış kardeşlerimin dağılmasını çok büyük takdirle karşılıyorum çünkü dünyayı tanımış oluyoruz. Dünya ile ilgili bilgimiz ve görgümüz ve dünyadaki insanların sahip olduğu bilgilere yakınlığımız artıyor. İngiltere neymiş görüyoruz. Dün Osman Bey kardeşimiz bize İngiltere'yi derinden iç iç manzarasının bir fotoğrafını sundu, anlattı. Tamam bunu dışarıdan, yani davulun sedası uzaktan hoş görünüyor ama iyi de içeriden yakından dinlemek lazım. Dinleyince anladık ki başka türlüymüş. Demek ki toplumsal yönümüz çok kuvvetli olduğu için İslam olarak, Müslüman olarak tanışma, yakınlaşma gerekiyor. Birbirimizi tanımalıyız. Birbirimizi efendim e, bilmeliyiz. Birbirimize köklü dostluk ve samimiyet kurmalıyız. Efendim kardeşlik kurmalıyız. Ensar ve Muhacirin gibi olmalıyız burada Müslüman olmuş İngilizler varsa onlarla da bütünleşmeliyiz. Efendim, bunun sağlanması bakımından da yapıyoruz bu çeşit toplantıları. Yani, e, işin böyle tanışma boyutu var. Sonra, biz ailede, e, karı koca ve çocuklar arasındaki ilişkilerin, İslam'ın tavsiye buyurduğu tarzda uygulanmadığını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 Elbette her vatandaşın sahip olduğu hak kadar, hakka sahibim, siyasete de ilgilenebilirim, oy hakkım da var. Efendim, camiye siyaset girmesin. Tabi camiye siyaset girmesin derken, kastedilen başka olabilir ama camidekilerin hepsi siyasetle ilgilenebilir. Camiye siyaset girmesin, camiye müsbet siyaset girsin. Niye girmesin? Yani pisi, olumsuzu, yanlışı, kötüsü girmesin ama olumlu siyaset girsin.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 Şimdi araba durunca namaz kılıyor. Yani ben söylemeseydim kılmayacaklar. Pısırık, sessiz, hakkı desteklemiyor, aklın yanında yer almıyor. Herkes dese ki, arkadaş namazı kılacağız biz. Çişim geldiği zaman yüz numaranın önünde durmuyor musun? Duruyoruz. Şimdi namaz kılacağım. Hadi bakalım. Karadeniz'de gelip giden efendim otobüs firmaları, Hacı babalar sinirli olduğundan, hamsi yediğinden,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 aciz naçiz bir kimseyin, niye bunlar benimle tanışmak istiyor? Gezdireceğiz dediler, teşkilatımızı, teşkilatımızı. O bilgisayarlar var, işlemeler, çalışmalar, bölümler, seksiyonlar, seksiyonlar vesaireler, çok hoşuma gitti. Güzel bir teşkilat. Ben bunlarla şimdi işbirliği yapacağım. Kafama koydum, de? Benim gibi çalışıyor. İyi insanlarla işbirliği yapmak lazım. Senin gibi olan insanla bütünleşmelisin, birleşmelisin. Onlar nasıl birleşiyorlar birbirleriyle? İki tane ayyaş, birbirini kokusundan tanıyor. Hemen yan yana geliyorlar, hemen ve birlik beraberlik kuruyorlar. İki Müslüman da selamünaleyküm diyecek. Duruşundan belli olacak. Bıyıksızlara taş atacağım şimdi. Bıyık bırakın, sakal bırakın. Belli olsun Müslümanlar. Amerika'dan bir arkadaş gelmişti. Şaka yapıyorum ben size. Özel şartlarınız neyse onu yapın da. Ama tabii bir Müslüman olarak... Amerika'dan bir Müslüman geldi. İnce bir Afgan entarisi giymiş. Uzun dize kadar. Kenarı yırtmaçlı. Bir de Afgan şalvarı giymiş. İskender Paşa da geldi benim o, o dağızla karşıma oturdu. İnce tiril tiril. Böyle beyaz bir şey. Amerikalı kendisi. Niye böyle giyindiniz dedim yani. Ben, ben niye Afgan kıyafetini ben seviyorum da. Niçin soruyorum? Düşüyor diye yani bak burada hava serin biraz niye böyle giyindiniz derken onu kasıt sormuştum o da yanlış anladı niye İslami giyindiniz diye soruyorum Afkan kıyafeti güzel İslami neden? Örtüyor tesettürü sağlıyor efendim rahat istersen ata binersin istersen motosiklete binersin şimdi. ondan sonra her türlü hareketi yaparsın judo, karate taekwondo hepsine müsait kıyafet çok güzel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 böyle İslam'ın lehine genişliyor haklar, efendim güzelleşiyor onun için e, derneklere katılın teşkilatlara, partilere, yönetimlere iştirak edin, iyi insanlarla işbirliği sağlayın haklı olduğunuz kadar kuvvetli olmaya da çalışın, haklısınız çünkü Müslümansınız, haktan yanasınız Kur'an ehlisiniz, hadis ehlisiniz ama yetmez Haklı olduğunuz kadar da kuvvetli olmanız lazım. Çünkü zayıf olduğun zaman ezecek hakkı ezecek, batıl. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurmuş ki: İlla eşkü eşkı da emin ve xiyaneten kavir. Allah'a ederim emin güvenilir insanın zayıf olmasını ve efendim kuvvetli insanda da hainlik etmesini Allah'a yakınırım. Dedi. Dert olarak buyurmuş. Yani muhterem kardeşlerim haklı olan zayıf olursa çok büyük zulüm oluyor. Yazık oluyor. Hakların kuvvetli olması lazım. Kuvvet de birlikten doğuyor. Yani tek başınıza olduğunuz zaman sinek vızıltısı gibi oluyor. Birlik beraberlik içinde işte olduğunuz zaman jet sesi gibi oluyor. Brrrr deyince herkes böyle camlar patlıyor falan kırılıyor. Neden? Efendim, birlik ve beraberlikten kuvvet oluyor.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 Ali-i Mürteza nasıl yardım etmişse, Ensar ve Muhacir'in ziraatçı, hurmacı, vesaireci her neyse, İslam'a nasıl yardım etmişlerse, Ebu Eyyübel Ensar'ı nasıl gelip İstanbul'da vefat etmişse, Kusamübnül Abbas nasıl gidip Semerkant'ta vefat etmişse, efendim bizim Diyarbakır surlarında nasıl asaf varsa şimdi baraj suları altında kalan efendim Güneydoğu Anadolu'da kaç tane sahibi kabri varsa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 Efendim Allah'tan başka Tanrı yoktur. Hak yol İslam'dır filan gibi yazılar yazmış. Yani destekçi dükkanının içinde. Şimdi destek alırken Alman sordu. Bunun manası nedir? Bütün tatlılığıyla La ilahe illallahı anlattı. Alman'a ve şeyle. Patlasın dedirtti yani. Doğru dedirtti. Şimdi dedi. Yani Hazreti İsa'ya tapmak doğru değil. Hazreti İsa'dan önce de insanlar vardı. Onlar kime tapacaktı? Haç yoktu, put yoktu. Kime tapacaktı? Hazreti İsa gelmiş de insanları kurtarmış. Hazreti İsa'dan önce de insanları kurtaranlar var. Sadece Hazreti İsa mı kurtardı insanları? İbrahim Aleyhisselam da kurtardı. Nuh Aleyhisselam da kurtardı küfürden. Ama dinlemediler. Alay ettiler. Tufanda helak oldular ayrı ama yani onlar Allah'ın görevli kulları. Onun için ona tapınmak doğru değildir filan dedi. Kabul ettirdi. Bizim bir arkadaş Efe bir arkadaş var. Külhan Bey. Türkiye'deki ülkücü harekete filan da katılmış. Eee, gurbiş görmüş filan bir kimse. Efe bir ara Esrar filan da çekmiş, sonra tevekkül olmuş, Müslüman olmuş. Bir kimse.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 eridiği zaman turda halindeyken bunun bir kıymeti var mıydı? Yoktu. Sonra bunu sizden biriniz bu hale getirmedi mi? Döktü. Oydu, oydu bir bu da heykeli yapmadı mı? Yaptı. E dedi, utanmıyor musunuz siz dedi böyle kendi elinizle yaptığı şeye tapılmaya? Olur mu öyle şey filan dedi. Havaalanına 25 dakikada gideceğiz. Yağmur yağıyor. Arkadaş onu benzetti. Bir tepeden tırnağa efendim e, yıkadı, temizledi, batırdı, çıkardı.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 İyi ahlaklı insan olacağız. İyi koca olacağız. Hanımsak iyi hanım olacağız eşimize. Anneysek iyi anne olacağız çocuğumuza. Komşu isek iyi komşu olacağız arkadaşımıza. İyi insan olmak. Bir vazifemiz bu. Tabii iyi insanlıkla ilgili görevler çok. Hatta ben burada bir tanesini aldım. Buradaki yayınlar arasında bir Müslümanın efendim ne gibi şeyler yapması lazım onları yazmış. İsmini unuttum şimdi öbür şeyde.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 Evlatları ondan davacı olacak. Diyecek ki, Ya Rabbi, bu bana İslam'ı öğretmedi. Bana babalık vazifesini yapmadı, diyecek. Çünkü, وَاِذَا نُفِحَ فِي السُورِ فَلَا اَنْسَحَبَ Sura üfürüldüğü zaman, aranında ne seppağı kalmayacak. İsrafil aleyhisselam, Sura üfürüp de, herkes kabrinden kalkıp mahşelerine gitti mi, ahbaplık kalmayacak Muhtemel Kardeşim.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 Orada bir az arkadaşlar dışarı çıkınca dediler ki, ya niye bizim hocamızın geldiğinden haberimiz olmadı? Bu haber siktir fena. Ben de dedim ki, yani sizin burada ne kadarsınız? Şu kadar Müslümanız dediler, Lester'de. Beş aile bir yerde mevcutsa, beş ailenin beraber olması, ezanı okuması, namazı cemaatle kılması boyun borcudur. Bir, iki, üç, dört, beş,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 Ondan sonra benim tahmin ettiğim bir iki kişi vefat etmiş galiba. İnnardillah ve inna ileyhi dedik. Ama onu ferazetimizle anladık biraz laflardan. Anlayamadık. E bizim demek ki Urduca bilmediğimize göre Türkçemiz olması lazım. Bir dahaki sene burada desterde Türkçe amisi istiyor. Yoksa hapı yutarsınız. Kamçıyla geleceğim. Uzun kamçı. Arkadaşlardan uzun kamçı istedim. Vallahi billahi bir Rus sirkine gitmişler. Herhalde 4 metre boyunda bir kamçı aldılar getirdiler bana. Duvara asılı. Türkiye'de yanıma getirmedim ama bir daha sene getireceğim. Şırak diye böyle hani tabancasını alıyor ya şeyin elinden. Kamçıyla şöyle bir yapıyor. Adamın tabancasından dolanıyor. Çekeme alıyor. Öyle kamçı. Burada bir camimiz olması lazım. Lütfen. Please. Yani kamçı şaka. Please bir camimiz olsun lütfen. Evet, e, müslih Müslüman olmak için bir yeri olması, teşkilatı olması lazım insan, muhterem kardeşlerim. Şimdi Türkiye'de özel bir durum var. Dün akşam soru sordurttum cemaate. Sorularınız varsa söyleyin filan dedim. Efendim, e, Türkiye'nin durumu ne olacak? Bizim dışarıdaki görevlerimiz ne filan diye soruyorlar. Doğru, Türkiye'nin durumu çok berbat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 Peygamber Efendimiz'in emrine tahsis etmiş Ebu Sıddık zengin insanken Çoluk çocuğuna Hiçbir şey bırakmamış Allah ve Resulü yeter demiş bana Bütün parasını Resulullah'ın emrine vermiş Osman Üzgün Koca bir orduyu teçhiz etmiş Yüz deveyle Şam'dan gelen Bütün malları Tasadduk etmiş kıtlık senesinde Medine Ahalisine yüz deveyi de kesmiş Etlerini de fakirlere dağıtmış Yüzdeme demek yüz tane man kamyon. Yok. BMC. <gülüyor> kamyon demek. Almanya'da man olurdu burada. Olsa olsa. BMC olur değil mi? Bedford olur. BMC olur. Yüz tane Bedford'u bağışlamış. Kamyon. İçü yük dolu, erzak dolu. O Yüz tane. Öyle demek o. Yani o zamanın Bedford'ları deve, develerdi. Yüz deveyi mallarıyla beraber bağışlamış. Parasız iş olmaz. Her işin bir maddi tarafı vardır. İslam di dininin maddi tarafı ne? Zekat ve sadaka. Peygamber Efendimiz'e bazıları demişler ki Ya Allah? uzat elini. Ben seninle anlaşacağım, müsafa edeceğim. Sana inandım. Biliyorum sen Allah'ın Resulüsün. Beyat edeceğim sana. Elini uzat. Yalnız lütfen bana Lütfen bana zekatı zorunlu kılma. Beni zekattan affet. Ben zekat vermeyeyim. Zaten on tanecik devem var. Ailem de kalabalık. Şimdi şey bunlardan kalkar, zekat vermeye çalışırsam malım azalır. Bir de erkekçe söylemiş. Yani dobra dobra samimi insan olduğu için. Anh, o da bir sahabi tabi. Ben de bir korkak bir insanım. Korkak bir insanım demiş, bana cihat da de emretme düşmandan çok anlıyorum canım çok kıymetli. Evet, bilmem, bir kent atmasına rahat Bana cihatı emretme, zekatı emretme. da tamamlar var. Cihat olmazsa, zekat Neydeyim? Dalları neydeyim? yar yoluna dökülmedik dedi, neydeyim? Hak yoluna verilmedik Malları neydi? Dökülmedik İki kisi bir başkasına Sonunda ben teklenti yaptım Kuyruk taktım Efendim Hak yoluna verilmedik Malları neydi? Kazan kazan kazan Hepiniz başkasının malını çok seviyorsunuz diyor Peygamber evet, Tamam Dikmesi anlayamadı. Herkes kendine altın bazı sever, altın çikarım der, para çikarım der, başkalarım der, altın der, büyüklerim der, altın sever. Evim derken titre götür. Bir insan bir hayır yaparken 60 tane şey yaptın, altı tane yaptın, ya hayli kurtarıyor yapıyor. İnsan vermedi. Başka altın sever, başka altın sever, abla mısın der, sen nasıl çalışıyorsan o da çalışsın der. Evlana Allah versin der, çok kabul eder. Azıcık yine der ki. Birileri de adamlarına indi. Nerede? Tabi ama kim gelirse vegan olarak düşünüldü. bir kere vegan olarak bize çok güzel bir et serisi çok, çok güzel bir et serisi gibi. Çok sertse çekiyorlar öyle. Ama tutamaz. Tutamıyorlar. Kafaları büyük. Ağır adamların gibi kafalarla yapıyorlar. Evet ya, bu da sert. Şeyin kafaları iken de gelişti. adamlar? Kafyonun en üstüne. Merhaba, ne kalmadı? Ya burada ne kalmadı? Mesela ne bebini bilir ki, kaslar Ama benim canım ben yani şey ama Böyle bakarız ki ne? Çok iyi bir yerlerden de seyretirler, seyretirler mesela. Niye bilirsiniz? Çok Zaten zaten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 Efendim kabri cennet bahçesi olanlardan eylesin. Ahirette yüzü gülenlerden eylesin. Sıratı yıldırım gibi geçenlerden eylesin. Mahşer gününde arşı gölgesinde, arş gölgesinde, arşı alanının gölgesinde nurdan minberlere oturup tribünlerden mahşer halkını seyredenlerden eylesin. Efendim defter-divan eş ve açmadan, ayıplarımızı etrafa saçmadan, kimseye duyurmadan affıyla affederek efendim bir gayri hesap cennetine dahil eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Cemalini ayın on gibi görmeyi nasip eylesin. Selamun kavlen min Rabbir Rahim ayetinde bildirilen selamına masar eylesin. Esselamu Aleyküm ve ve Berekatü ve Sevgili Kardeşlerim. Değerlendirmesi ve şu konuşmasıdır. Buradan program kapatılmış olarak ayrılacağız herkes eşyalarını toplayacak efendim bir dahaki buluşmaya kadar vedalaşacak ayrılıp gidecekler fakat e, arkadaşlar kafesin e, kafanı açık unutmuşlar baktım kuşların çoğu uçmuş gitmiş efendim yakazi kalmış Saat afiyetle gitsinler Allah hepinizden razı olsun Efendim Değerlendirme Tabi sizin izlenimlerinizle Olacak, fikirlerinizle Olacak Değerlendirme konusunda bir şeyler Söylemek isteyen olursa Buyursun, benim Sonunda yapmak istediğim şey Efendim Bir kardeşimizin eşi Allah razı olsun bir hatim indirmiş Hatim duası yaparak kapatmak Efendim Ondan önce de ee, kısaca bir efendim mesela birkaç dakika içinde ders tarifi yapmaktır söz isteyen varsa mikrofonu kendisine sunabilirim buyurun İsteyen olmadığına göre ben bir temennimi sunmak istiyorum yönetici kardeşlerimize. Böyle toplantıları en aşağı senede bir yapmalarını dilerim. En aşağı senede bir. Tabi İngiltere içinde ulaşım kolay olduğu için kendi aralarında daha sık toplanabilirler. 3 ayda bir, 6 ayda bir toplanabilirler. Ne kadar sık toplanılırsa o kadar güzel olur. E, güzel sonuçlar alınabilir. Alınan kararlar bir dahaki toplantıda ne derecede uygulandı diye gözden geçirilmeli ve yeni kararlar alınmalı. Güzel kararlar almak güzel olduğu gibi alınmış kararları uygulamak da güzeldir, hatta daha önemlidir. Efendim e... aynesi işte kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür, rütbeyi, aklı eserinde. Yani kuru lafın kıymeti yoktur. O lafları söyleyen kimseler icraatlarıyla da sözlerini efendim desteklemelidir. Sözlerine uygun güzel icraatlar yapmalıdır. Efendim eseriyle insan övünür. Efendim hem dünyadaki hem ahiretteki hayatı bıraktığı eserle ölçülür. Kıymeti onunla anlaşılır. Onun için temennimiz efendim alınan kararları kardeşlerimizin uygulamasıdır. Bu toplantılar, uluslararası tecrübelerimize dayanarak söylüyoruz ki son derece faydalı toplayıcı oluyor ve büyük gelişmelere vesile oluyor. Onun için tekrar tekrar yapılmalı, alınan kararlar unutulmamalı ve bir toplantıya kadar uygulanmalıdır. Allahu Teala Hazretleri hayırları işlemenizi hepinize nasip eylesin. Hepinizi hayırın anahtarı, hayırın fatihi hayırın amili, hayırın icraatçısı eylesin. Elinizden, bilinizden, icraatınızdan, eserinizden nice Müslümanlar istifade etsin. Ecrinize, sevabınız çok olsun. Ee, sevgili kardeşlerim, İslam'ın özü, ruhu, tasavvuftur, takva yoludur, ihsan yoludur. Hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde bu konuya işaret edilmiştir takva yolunda yürüyen Allah'ın sevgili kulu olur. Hüsnü hadimeye ulaşır. iki can da ve bahtiyar olur. Onun için hepinize takvayı tavsiye ederim. Tasavvufi vazifelerinizi ihmal etmeyin. Tasavvufi vazifesi olmayan kardeşlerimiz şu andan itibaren vazifelensinler. Her gün efendim büyüklerimizin tavsiye ettiği beş zikri yapsınlar. Yüz estağfurullah. Yüz la ilahe illallah. Bin defa lafz-i celal, Allah, Allah, Allah zikri. Yüz salavat-ı şerife, yüz Allahu aha suresi. Bunlar günlük tasavvufi tarikat vazifeniz olsun. Bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde bize tavsiye buyurmuş. Sevapları hakkında çok hadisi şerifler var. Geçen akşamki sohbetimde onlardan bir iki tanesinden vesile ile bahsetmiş olduk. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler çoktur zikirle ilgili. En önemlisi Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki Eğer kul Allah'ı zikrederse Allah da onu daha hayırlı bir şekilde zikreder. Yani kul Allah'ı Allah Allah diye zikredince Allah da kendisine mahsus bir şekil ile kulunu zikreder. Bu büyük bir şereftir. Çok kıymetlidir. Çok önemli. Allah'a itaat etmektir. Kula itaat etmek değildir. Kula kul olmak yoktur. Allah'ın emrini tutmak vardır. Şeyin sınırı budur. Efendim,